Polyanna Sevgili dinleyiciler Bugünden itibaren sizlere Polyanna adlı sürekli oyunu sunuyoruz Yazan Eleanor Porter Radyoya uygulayan Emel İnci Reji Yalın Tolga Efekt Yalçın Tulsavul Miss Bunu size açıklamak zorunda kaldığım için çok üzgünüm ne var? ne var çocuğa bir şey mi oldu Aman tanrım konuşulanları duydu galiba Duydum Ay, Yardım edin Yardım edin Miss Harrington bayıldı galiba Yardım edin hemşire hanım tutun kolundan O günü hiç unutmam. Yeni Pollyanna'nın bu müthiş gerçeği odadan çıkan kedinin aralık bıraktığı kapıdan duyduğunu anlayan hanımım bayılıvermişti. Pollyanna, sevgili çocuk. Belding Wild kasabasının mutluluk meleği. Şimdi Miss Polly'nin yanına geleceğini bildiren telgrafı aldığımız günden bu yana geçen olayları düşünüyorum da. Küçücük varlığının yarattığı mucizeler karşısında bir kez daha sevgiyle hayranlıkla doluyor yüreğim. Bir haziran sabahıydı Ben mutfakta bulaşıkları yıkarken Hanımım Miss Polly Harrington Telaşla mutfağa girmişti Efendim, Neresi Sana bir şey söylediğim zaman Derhal işini bırakıp beni dinlemeni isterim Şey Affedersiniz Miss Harrington Bu sabah bulaşıkları çabuk yıkamamı söylemiştiniz de Onun için bir yandan işime devam ediyorum Yeter İzahat istemiyorum Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle İşini bitirince derhal tavan arasına çık Merdiven başındaki küçük odayı temizle Karayolayı da hazırla Temizliği odadaki sandıklarla kutuları çıkardıktan sonra yaparsın tabii. A, tabii efendim. E, yalnız e, çıkardığım eşyaları nereye koyayım? Tavan arasının ön kısmına. Yeğenim Miss Pollyanna Whittier benimle beraber oturmak üzere buraya geliyor Nancy. Oh. Kendisi 11 yaşındadır. Tavan arasındaki odada o yatacak. Ne diyorsunuz? Buraya bir küçük kız gelecek demek. Ama ne iyi. İyi mi? Ben hiç de böyle düşünmüyorum Nancy. Tabi e, tabii elimden geleni yapacağım. ...vazifelerimde kusur ettiğim görünmemiştir. A tabii efendim, tabii. Ben sadece burada bir küçük kız olursa... ...daha çok neşeleneceğinizi düşünmüştüm de. Teşekkür ederim. Neşelenmeye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Ama tabii gelmesini istersiniz değil mi? Ne de olsa kardeşinizin kızı. H Neyse, kız kardeşim budalalık edip evlendi... ...çocuk sahibi olduysa... ...onun çocuğuna bakmaktan ne diye memnun olacakmışım. Ama biraz önce de söyledim ya... ...vazifemi bilirim ben. Haklısınız efendim. Evet. İşte bunun için... ...köşe bucağı iyice temizlemeni istiyorum Nancy. Peki efendim. Oh gitti. İşte bunun için... ...köşe bucağı iyice temizlemeni istiyorum Nancy. Oh, oh. Keşke senin içini de... ...köşe bucak temizleyebilsem Pauli Harrington. Temizlenecek çok şey çıkardı doğrusu. Yavrucağız o cehennem gibi odaya tıkmak. Ya yarabbi, olacak şey mi bu? Kışın sobası bile yoktur. Üstelik koca evde, sürüyle bomboş oda dururken... ...hain kadın ne olacak? Ha işte, ihtiyar bahçıvan gülleri buduyor. Bakalım o bu hadiseye ne diyecek? Ee, kolay gelsin Tom baba! Sağ ol Nancy Ne o Bakıyorum gözlerim parlıyor Bir şey mi söyleyeceksin bana <gülüyor> Mis poli bahçede filan değil ya Yok canım Az önce içeri girdi Tom baba hmm. Mis polinin yanına gelecek kızı tanıyor musun Kimi dedin Buraya gelecek küçük kızı tanıyor musun diye sordum Buraya Bir küçük kız mı gelecekmiş Evet <gülüyor> Hadi gidişine Allah'ını seversen bu dediğin yarın güneş batıdan doğacak demek kadar inanılmaz bir şey. Ama doğru söylüyorum Tom baba. Hanım söyledi bunu bana. Yeniymiş gelecek olan. Ya. Demek öyle ha. Yok canım olamaz. Ama olabilir de. Allah bilir Mrs. Jenny'nin kızıdır bu. Tabi ya. Bu olsa olsa Mrs. Jenny'nin kızı olabilir Nancy. Toprağı bol olsun. Gözlerim bunu da görecekti demek. Mrs. Jenny kim kuzum? O mu? Gökten inme bir melek o nensi. Bizim rahmetli beyle hanımın büyük kızlarıydı. Yıllar önce evlenip buradan gittiği zaman 20 yaşındıydı. Ya. Evet. Duyduğuma göre çocukların hepsi ölmüş. Yalnız biri hayatta kalmış. Gelen bu olacak. 11 yaşındaymış. Mm olabilir. Doğrudur. Bizimki kızcağızı tavan arasında yatıracak iyi mi? Şimdi oradaki odayı düzeltmekten geliyorum. Yazıklar olsun doğrusu, yazıklar olsun. Hayret, Mispoli'nin hali ne olacak merak ediyorum. Laf. Ben de evin içinde Mispoli olunca çocuğun halenici olacak diye düşünüyorum. <gülüyor> o da doğru ya. Galiba sen Mispoli'den pek hoşlanmıyorsun annesi. Aman, ondan kim hoşlanır Allah aşkına? Aksinin suratsızın biri. ...haklısın. Ama eskiden böyle değildir. Hadi canım sen de. Vallahi doğru söylüyorum. Nişanlısından ayrıldıktan sonra geçimsiz aksi bir kadın olup çıktı işte. Hem de ne geçimsiz. Ne kadar çabalasan onu memnun etmek imkansızdır. Hani şu geçim derdi olmasa... ...burada bir dakika durmazdım. Ama bir gün gelecek sabrım tükenecek. O zaman da bana güle güle denecek biliyorum. Anlıyorum. Ben de çok zaman aynı şekilde düşünmüştüm kızım. Ama... Nancy Nancy Nancy seni çağırıyor hadi koş. <gülüyor> e, geliyorum efendim geliyorum. Nancy efendim yukarıda Pollyanna'nın odasında bir sinek buldum. Herhalde pencereyi açık bırakmışsın. Tel ismartladım ama onlar takılıncaya kadar dikkat et. Pencereler açılmasın. Peki efendim. Yeğenim yarın saat dörtte gelecek. İstasyona gidip onu karşılayacaksın. Timothy açık arabayla seni istasyona götürür. Emredersiniz mi Harrington? Telegraphta Pollyanna sarı saçlı, kırmızı basma elbiseli, hasır şapkalı diye tarif ediliyor. Kendisini tanıman için bu kadarı yeter zannederim. Ya ama siz... Evet ben gitmeyeceğim. Gitmem gerekli değil. Hepsi bu kadar nense. Sarı saçlı, kırmızı elbiseli... ...hasır şapkalı... ...hepsi bu kadarmış... ...laf... ...ben onun yerinde olsam utanırım doğrusu... ...biricik yeğenim dünyanın öbür ucundan kalkıp gelsin de... Töbeler olsun, tövbeler olsun ya Rabbi. Poli'nin yeğenine karşı ilgisizliği beni öfkeden kudurtuyordu Şimdi bile düşündükçe yine o günlerdeki kadar içerliyorum bu kadına Ertesi günü Tom babanın oğlu Timothy ile birlikte istasyona gittik Oh ne gündü o İçimden hep sarı saçlı, kırmızı basma elbiseli, hasır şapkalı bir kız diye söylenip duruyor Acaba Poli'nin nasıl bir çocuk diye düşünüyordum. Öyle heyecanlıydım ki Sanki gelecek olan benim yeğenimdi <Gülüyor> İnşallah Polyanna uslu bir çocuktur Timothy <Gülüyor> İnşallah inşallah Yoksa halimiz yamandır ha Düşün bir kere, Miss Polly ile yaramaz bir çocuk! Oh, hiç aklıma getirme Timothy! <gülüyor> vay, vay vay vay! Bak işte trenin sesi duyuldu! A, Timothy, Miss Polly bizi göndermekle pek haksızlık etti! Haksızlığı filan boş ver şimdi sen! Çıkanları gözden kaçırmayalım! Sen o başa koş, ben de bu taraftan çıkanlara bakayım! Hadi durma! Olur olur! İşte işte dur dur gitme Timothy. Pollyanna bu olmalı. Ha ha evet evet sarı saçlar, Kırmızı basma elbise, hasır şapka. <gülüyor> tamam tamam bak sana birini arıyor <gülüyor> hadi gel gel yanına gidelim. Şey e, Miss Pollyanna Waiter siz misiniz acaba? Evet Pollyanna benim. ...sizi gördüğümde ne kadar sevindim bilemezsiniz. <gülüyor> beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah gelirsiniz diye hep dua ediyordum. Ee, öyle mi? Ee, şu halde beni tanıyorsunuz. Tabii. Yol boyunca sizin nasıl olabileceğinizi düşündüm hep. Neyse şimdi biliyorum artık. Çok tatlısınız. Böyle olmanıza <gülüyor> öyle sevindim ki. Ah, siz de çok cici bir kızsınız Miss Pollyanna. Bakın, bu Timothy'dir. Bizim şoförümüz. <gülüyor> Hoş geldiniz Miss Pollyanna. <gülüyor> Hoş bulduk efendim. Herhalde bavullarınız falan vardır değil mi? <gülüyor> evet var. Hem de yepyeni bir bavul. Yardım seven bayanlar aldılar. Öyle iyi insanlar ki onlar. Mr. Gray bagaj biletimi bavulumu almadan önce size vermemi öğütlemişti. <gülüyor> bakayım nerede o? Aa, işte. buyurun. <gülüyor> Gelin biz sizinle arabaya binelim Miss Polyana. O bavulumuzu alıp gelir. Peki efendim. Görür görmez ona kanımız kaynamıştı Son derece sevimli, neşeli, hareketli bir kızdı Polyanna Arabada Timothy ile benim aramda oturdu Yol boyunca durmadan bıcır bıcır konuştuğu sorular sordu durdu İkimiz de ona cevap yetiştirmekte güçlük çekiyorduk adeta. Ev uzak mı? İnşallah uzaktır. Otomobille gitmeye bayılırım çünkü. Yazık ki pek uzak değil canım. Olsun. Böylece eve daha çabuk varmış oluruz öyle değil mi? <Gülüyor> Ama oh ne sevimli bir park. Aa, zaten buraların böyle güzel olacağını biliyordum ben. <Gülüyor> Babam öyle anlatmıştı. Kolye anna, ağlamamalısın Ne yapayım? Babamdan söz ederken içim tuhaf oluyor hep Belki bu acılı halimle kırmızı elbise giymem tuhafınıza gitmiştir Ama son gelen misyoner sandığından bana göre bir siyah elbise çıkmamış. Belki de böylesi daha iyi oldu çünkü yardım seven bayanların başkanı Siyah elbise giymiş küçük çocuklardan hiç hoşlanmıyor ah. Evet tabi Poliana. böylesi daha iyi Aha, sizin de aynı şeyi düşündüğünüze çok sevindim Hem siyah giyince sevinmek daha güç tabi değil mi? Ee, sevinmek mi? Evet, babam cennete gitti Orada annem ve diğer kardeşlerimle beraber olacak Bana bunun için sevinmem gerektiğini söylerdi hep Ama bu o kadar güç oluyor ki Onunla beraber olmayı ne kadar isterdim bilse Seni tamamen anlıyorum canım ama şimdi siz varsınız Poli teyze Sizin gibi bir teyzem olduğu için öyle seviniyorum ki Ah Poli teyzeme ah, Şey <gülüyor> kocaman bir yanlışlık yaptın şekerim Ben Nensiyim Poli teyze değil He Demek siz teyzem değilsiniz <gülüyor> İlahi Onu teyzeniz sanacağınız hiç aklıma gelmemişti doğrusu <gülüyor> <gülüyor> Nensi ile Poli teyzeniz hiç ama hiç benzemezler. Ya. Peki siz kimsiniz? Ben teyzenizin hizmetçisiyim. <gülüyor> Ütüyle çamaşırın dışında evin her işini ben görürüm. İyi ama bir de poli teyze var değil mi? <gülüyor> tabii var, tabii var. Hem de nasıl <gülüyor> İyi öyleyse. Biliyor musunuz, onu beni karşılamaya gelmediğine çok memnunum. Şimdi bir de onu görmek var. Sonra siz de varsınız. Sizi çok sevdim Nes. <gülüyor> Küçük hanıma teşekkür etsene Nensi Bak sana ne iltifatlar ediyor ha? <gülüyor> şey, teşekkür ederim Miss, şey, e, Miss Polly Anna. Şey, Miss Polly'yi düşünüyordum da. Ben de öyle. Ay nasıl merak ediyorum onu bilseniz. Son zamanlara kadar bir teyzem olduğunu bile bilmiyordum. Bir gün babam söyledi. Bir tepenin üzerinde kocaman bir evde oturuyormuş. Öyle değil mi? Evet, işte şimdi o evi görebilirsin ha? Bak, ilerideki tepenin üstünde Çişir. yeşil pancurlu Büyük beyaz bir ev var ha? Gördün mü? Ha? Bak karşıda ha? İşte orasıdır teyzenin evi Evet, evet Ne güzel, ne güzel Etrafında ne çok ağaçlar, çimeller var Teyzem zengin midir neyse? Evet küçük hanım İşte buna çok sevindim Parası olmak çok güzel bir şeydir herhalde İşte geldik Ay. Of öyle heyecanlanıyorum ki. Heh. Hadi atlayayım bakayım. Evet. atlayayım bakayım çıkamam hadi. Oh! <gülüyor> Bir daha işten çıkmanın <gülüyor> lafını etmeyelim Timoti. <gülüyor> Üste para verseler ben buradan çıkmam. <gülüyor> Çıkmak mı? Yok canım kovsalar gitmem. <gülüyor> Bu çocuk buradayken adam Tanrı'nın günü sınavıya gitmekten daha çok eğlenir. <gülüyor> e eğlenmek ha? Bu canım çocuk için eğlenceden daha başka şeyler olacak Timothy. Hele ikisi bir arada yaşamaya başlasınlar. Başı sıkışınca sığınacağı bir duvar dibi gerekecek yavruca. Ama dinim hakkı için o duvar dibi ben olacağım ona. Görürsün bak Timothy, görürsün bak. Miss Pollyanna, Miss Pollyanna. Bekleyin de beraber girelim içeri. Hatla Sürekli Oyunun ilk bölümünü dinlediniz.